Petrus'un birinci mektubu, dördüncü bölüm Mesih bedenci acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedenci acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamın geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, Sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan tıbperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefaat seline atmamanızı yadırgıyor. Size sövüyorlar. Onlar ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. Çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın, ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye müjde onlara da bildirildi. Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmek sizin birbirinize konukseverlik gösterin. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltesin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Sevgili kardeşlerim, Sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan, ...ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken... ...bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu atla Tanrı'yı yüceltsin. Çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa... ...Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa... Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.